Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orçuk Sevgili Açık Radyo dinleyicileri merhaba. Bir Dünya Mirası Adalar programında daha beraberiz. Bugün e, programda Derya aramızda yok. Asu ile ikimiz yönlüyoruz. Evet. Ben Alp Orçun. Ben de Asu Aksoy. Çok yaşa. E, ve konuklarımız var. Ve konuklarımız var. Sibel Hora'da ve İzel... Levi Coşkun. Levi Coşkun. Ee, bugün... İkisi de Burgaz Adalı Evet evet biz ee, hemşeriyiz Birazdan aslında sizin e, Kaç sene Adalı falan olduğunuza Geleceğiz galiba değil Hiç mi vakit ee... kalırsa. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok dardayız Adaların e, son Birkaç günde yani bir hafta On gün içinde ortaya çıkmış Aslında eskiden beri süren ama son Birkaç gün içinde akut bir hal Almış e, birçok Problemiyle karşı karşıyayız Onlardan bir bahsederek Programa girmek istiyoruz Söyle Asu neler var sende. Evet çok e, hakikaten çok kısa kısa bir Heybeliada değirmen mevkiinde ee, belki işte adalara gelenler görüyorlardır. Böyle bir inşaat vardı deniz kıyısında. Sahil böyle e, sanki yol açılıyormuş gibi şey yapılıyordu, düzleştiriliyordu. Bu İstanbul Adaları Koruma e, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Derneği bir e, kaymakamlığa dilekçe vererek Heybeliada'da ne olduğunu anlamak üzere ve bunun bu dilekçeye de gelen bir yanıt var. Buradan e, koruma kurulundan İstanbul koruma kurulundan bir karar çıktığını anlıyoruz. Koruma bölge komisyonundan İstanbul bir numaralı tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonu kararına göre <gülüyor> e, değirmen burnu tabiat parkı diye bir park alanı burası. Burada 116 metre uzunluğunda şev taşı uygulaması yapılıyormuş. Bir taş döşeniyor yani buraya ve bu taş döşeme uygulamasının 3 metre yüksekliği geçmemesi, alanın doğal toprak rengiyle uyumlu saksı tipi şev taşı kullanılması ve uygulama sonrasında içlerine acem halkası bitkisi dikilmesi kaydıyla ee, uygulama yapılmasına karar ver, vermiş bölge komisyonu yani ne kadar detaylı e, bu taşlar döşenecek ama renkleri ve e, bitkiye karar veriliyor ve burada minicik bir iskele kalıntısı var bu alanda bu iskelenin tamirat ve tadilat yapımı işi kapsamında e, bu, bu şeyin iskelenin tamirat ve tadilat yapılmasına sakınca olmadığına karar verilmiş yani aslında buradaki bir doğal doku taş döşenerek işte saksılar getirilerek aslında kendi doğal halinden çıkarılıp böyle bir güzelleştirme belki orası işte iskelede yapılacağına göre motorların yanaşacağı falan ve buradan da belki Marta koyuna hemen gelebiliriz. gelebiliriz Aynı tabii. mantığın parçası galiba bu yani. bu güzelleştirme falan değil bu tamamen orada bir ticari evet. tesisin <gülüyor> başlatılması. Ee, aslında bu e, şu sırada bu e, bir bölü e, beş bin imar planının adalar imar planının e, koruma imar planının e, askıda olması e, nedeniyle böyle bir boşluk var. Gibi bir durum var. Halbuki böyle bir şey yok. Şu sırada herhangi bir şey yapılamaması lazım. O imar planının ortada olmaması nedeniyle. Ve arkasından da tabii bir şey olacak. Şimdi onu söyleyeceğim. Evet. Beş plan e, iptal edildiğine göre e, bütün e, bu e, projelerin de aslında duruyor olması lazım. Yapılamaması lazım. Şimdi aynı şey Martakoy'unda da var. Burgazada'nın... Artık e, tek denize girilebilen yeri, yani da, tek ücretsiz girilebilen yeri koyu kaldı. Onun dışında işte kulübün dışında altı numara vardır. Bilenler bilir. Efendim Kalpazankaya vardır. E, falan böyle üç dört yer vardır. Bunların hepsinde artık şey var. E, şezlonglar var ve paralı giriliyor. Aslında paralı giriş de hukuki değil. Fakat girecek yer bulamıyorsunuz. Dolayısıyla para verip giriyorsunuz. Şimdi tek kalan ve çok değerli olan Poyraz'da ya da da çoğunlukla Poyraz eser. Poyrazda insanların gittiği tek bedava plajı olan. Marta koyu da 15 yıllığına kiraya verilmiş vakıflar tarafından. İşin neresinden tutarsanız tutun çok boyutu var. Birincisi bu Koyun'un olduğu arazi daha önce bir Ortodoks Vakfı'ndayken e, Silahdar Ağa Vakfı ile e, takas edilerek e, Silahdar Ağa Vakfı'na geçmiş. Kelala böyle şeylere. Silahdar Vakfı biliyorsunuz burada Haliç'teki e, bir şeyin, semtin bir vakfıdır. İşte Silahdar Ağa'nın İkiniz, yani bunun ile ne ilgisi var? Tabi böyle olunca o Silahtar Ağa Vakfı'nda Vakıflar Genel Müdürlüğü işletiyor. Türkiye'de böyle bir hukuki sistem var. Vakıfların artık bir e, vakıf olmasının değeri kalmadı. Vakıfları Vakıflar, Bank, Vakıflar Genel, Genel Müdürlüğü işletir hale geldi. Şimdi buradaki de e, işte bu çerçevede 5 Ocak tarihinde, 5 Aralık tarihinde e, ihaleye çıkarılmış ve aylık 46 bin metrekareden bahsediyoruz. Bir şey e, araziyi e, aylık 15 bin lira bedelle kiray verilmiş. Bu nedir? Orada otur, orayı alan şahsın yani kiraylayan şahsın orada mutlaka bir işletme kuracağı anlamına gelir. Kimse başka bir sebeple olmaz. Ya yani sahil, sahil özelleştirilmiş oluyor. Sahilin özelleştirilmesi bir yana orada bu, hepsi buna sit alanı içindeyiz. Adalar olduğuna göre sit alanı içinde böyle bir yer. Şimdi şartnamede 10 metrekareden fazla büyük bina yapamaz diye bir hüküm var. Temelsiz bir 10 metrekare. Fakat orada iki şey var, e, kulübe var, balıkçı kulübesi. Şimdi o iki balıkçı kulübesini ne? tahliye e, ihtarnamesi çekmiş yeni kiralayan şahıs. E, ne oluyor? Demek ki oraları orada büyüterek, bildiğimiz metotlarla büyüterek vesaire orada iki tane kendi yer yapacak demektir ama işte yine yani bu bir böyle 5000 plan kararlarının iptal edilmesi nedeniyle hani geçici Yapamaması yapılaşma yani. koşulları denen bir uygulama vardır ama bu da bu kıyı alanlarında ee, özel bir yönetim evet. şeyleri vardır. Ee, evet. Yani burada nasıl bir yapılaşma olacak? Bütün bunların hepsi çok kapalı e, konular evet. ve e, yani buradan aslında ha. biz e, konuklarımıza gelelim. Evet, değil bir mi? De, Çünkü bir de, bir de bu seçim meselesi e, Ona daha sonra gelelim istersen. Peki nasıl istersen. Ee, Peki şimdi yani adaları siz de bu seçim işle... meselesine gelmeden bir tanıtalım konuklarımızı istersen, tamam. değil mi? Ee, şimdi Sibel Horada ve e, İzellevi Coşkun. Sibel Horada'yı daha önce biz burada ağırlamıştık. Evet, sergi vesilesi. Ee, evet, sanatçı ve küratör, Burgaz Adalı. Kaç senedir Burgaz Adası'ndasın Sibel? Ee, ben 5 yaşından beri Burgaz Adası'ndayım. Evet, çok yani. güzel. Yerlisisin yani. Sayın. Ve en son senin sergin tabii tam bu konuyla ilgiliydi. Başlığı bir batık ada ve yüzeyde kalma taktikleri. 2017 senesinde yaptığın e, sergi kürasyonunu yaptığın serginin başlığı buydu. Şimdi birazdan geleceğiz bunu konuşmaya. E, ve Sibel'le beraber bugün Dr. İzel Levi Coşkun e, İzel de Burgaz Adalı. Çok ilginç e, bir e, geçmişiniz var. Sürdürülebilirlik konusunda çalışıyorsunuz. E, kurumsal sürdürülebilirlik ...sizin profesyonel hayatta yaptığınız... ...iş değil mi? Yok değil... ...ben muhasebe, denetim, müşavirlik... ...vergi işleri... ...yapan mazar dengede... ...yönetici olarak çalışıyorum... ...CEO olarak çalışıyorum ama... ...kendime bir ünvan daha koydum... ...o da kurumsal sürdürülebilirlik elçisi... Evet bravo... Ee... Şimdi bu, bu sizin bu erçilik bağlamında size de soracağımız sorular var. <gülüyor> Fakat şimdi mi ki konuştuğumuz bu Heybeliada ve Marta Koyunda aslında insan hani hüngür hüngür oturup ağlamak istiyor. işte yani çünkü burada bir doğal peyzajdan bahsediyoruz, doğal bir dokudan bahsediyoruz ve bu doğal dokunun kendi halinde yüzyıllardır birike birike gelmiş bir peyzaj alanı burası. Bir, ikincisi burası hakikaten insanların serbest bir şekilde ulaştığı kıyılarımız. Şimdi Tabii ve... burasının bakımsız olması, halen kullanılamıyor olması da tamamen belediyelerin bu işi yapmamasından ileri geliyor. Normalde evet, belediye normalde. görevleri arasında orada tuvalet yapmak, su getirmek vesaire de olması lazım. Bunu kimileri de fırsat buluyor ki hangi aklı hizmet? Adalılardan duyuyorum bunda. Diyorlar ki şey orası zaten kullanılamıyor. ...işte bu bu şekilde kullanılabilir hale gelir... ...kullanan parasını verir girer. Evet, orası de. kullanılıyor aslında... ...ve buraları ha, anılarımız... olduğu ya. alanlar... ...kullandığımız alanlar ya, aslında... Tabii. ...tuvalet olmaması bir sorundu... Evet, ...evet kabin olmaması bir sorundu... ...ama bazı yerlerde vakirlikleriyle evet. ...güzeldi. Tabii ya Adalıların kullandığı yerler buralar aslında... Evet. ...kimse Adalılara sormuyor... Ya. Evet. Kimse adalılarla bu konuları e, konuşmuyor. Tam tersine yani buraları rantı açmak dediğimizde tamamen yani e, adalılar dışında bir şeyden dinamikten bahsediyoruz. Siz i̇şte şimdi Marta bu... Martakoyun'da bir takım sanat eserleri de var taşlarla yapılmış. Ya yeah, yeah. Evet. Yani kun yapıyor evet. <gülüyor> nasıl? Biz kendi aramızda gördük. Adeta tanıdığımız bir, bir sanatçı var da bir şey. Evet. O yapıyor bir şeyler Siz var. şimdi e, Sibel e, bu 2017'deki serginizde aslında e, Yüzeyde kalma taktikleri diye, değil mi? Yani e, her adalılara böyle çeşitli e, nasıl yani şimdi böyle bir şey var. Böyle bir baskıyla karşı karşıyayız. İnanılmaz hmm. bir dönüşüm, dönüşüm dememek lazım. Rantı açmak işte e, baskısı karşısında. Siz bir kere sergide neyi konuşuyordunuz aslında? Ee, ee, yani çok sert bir şey. Yani bu inşaat ve şey, e, yapılaşmaya açılması adaların e, çok sert ve çok daha geniş bir sürecin e, aslında küçük bir e, tezahürü. E, bu 2017 Ekim'inde bir batık ada ve yüzeyde kalma taktikleri e, daire galeri de açıldı. E, ve ben aslında küratör değilim. Benim e, ilk ve şimdilik tek küratörlük deneyimim. Bu sergi beni e, küratörlük noktasına getirdi. E, ben bir süredir bakıyordum. İstanbul'da dokuz ada var diye bilinir ama... E, ...onuncu <gülüyor> adası Bordonisi. E, sular altındaki bir batık ada. 11. yüzyılda depremlerle battığına inanılıyor. Fakat hani daha eskiden de batmış olabilir. Marmara Denizi bir gölden deniz olma noktasına geldiğinde sular yükseldiği için batmış da olabilir. Bunu tam bilemiyoruz. Bu 2017 işte yazında bu ada bana böyle çok güçlü bir metafor olmaya başladı ve çok güçlü bir şey gibi görünmeye başladı. E, sert bir politik iklimde e, ortaya çıkmış bir sergi. E, şu, bugün gittiğimizde e, adaların, e, adanın tepe noktalarının, dakikayaların e, böyle küçük küçük suyun üst, üzerinde e, durduğunu görebiliyoruz. Ve e, böyle bir, e, yani o, o dönem şu anda da devam etmekte olan bu sert iklimde... E, <gülüyor> ...benimle birlikte nefes alan bazı sanatçı arkadaşlarımın böyle tek tek kayalar gibi suyun üzerinde e, nasıl kaldıkları üzerinde e, düşünüyordum. Ve e, onların bu metafor etrafında ürettikleri işleri e, sergiye çağırdım. Bu şekilde küratörlük e, e, gibi bir noktaya gelmiş oldum. E, bir batık Adan'ın tabii neredeyse görünmez olması onu denizciler için çok büyük bir tehdit de yapıyor. Yani görünmez olması yok olduğu anlamına gelmiyor. Ve orada çok güçlü bir kuvvet var. Yani çok büyük bir gemiyi batırabilecek kadar. Ee, sergideki sanatçılardan Ülgen Semerci şöyle bir cümle kurmuştu. İşte bir Batık ada hala bir adamıdır yoksa bir so, su altı dağı mı diye. Ee, şey, e, Benim sergideki işimde işte bu kayaları görüyorduk ve arka fonda e, çok yoğun bir e, kentsel yapılaşma alanı olan Kartalmalı Tepe'yi e, görebiliyorduk. Çok tabii sert bir kontrast oluşturuyordu. E, bununla biraz ilişkili olarak e, sergide e, hatta Marta Koyun'a çok yakın bir yerde yaşayan e, sanatçılardan bir tanesi Julie Abmeyer'in. Ee, bir işi vardı. Bu e, Julie e, Vordonisi'nin e, aslında görünür olmak istemediğine ve kendi isteğiyle suyun altına girdiğine karar vermişti. Kendi isteğiyle battığına karar vermişti. E, çünkü suyun yüzeyinde kalsa onun da üzerine korkunç inşaatlar yapılacaktı. Evet, nitekim e, oradan Sivra'da'ya belki gelebiliriz. <gülüyor> yani bu Kartal'da gördüğümüz müthiş e, yapılaşma, şehir baskısı, rant baskısı Dönüşüm baskısı, bugün Sivriada'da yaşıyoruz bunu. Belki İzel, siz bu konuyu çalışıyorsunuz, değil mi? Hem de kendinizi de bir anlatırsanız, kaç senedir Burgaz'dasınız? Şöyle, ben de bir yaşından itibaren Burgazlıyım, üçüncü kuşak adalıyım. Büyük babam, ilk gitmeye başlamış 40'lı yıllarda. Ee, valla e, Sürdürülebilirlik bakış açısıyla Bir kişinin e, sadece e, işiyle ilgilenip diğer noktalarda Olan e, konularla ilgilenmemesi Gibi bir e, yaklaşımı ben kendi açımdan en azından doğru bulmuyorum. <gülüyor> o yüzden e, ben adalıysam e, da bu e, takım adalardan 9 ya da 10 e, takım adadan bir tanesi ise ve orada e, bana göre doğru olmayan bir şey yapılıyor ise e, bu, bununla ilgili bir şeyler yapılması e, gerektiğine inanarak e, biz işte Change.org'da bir kampanya başlattık. Şöyle ki e, aslında gözümüzün önünde Yassı Adada nelerin yapıldığını hep beraber e, tecrübe ettik. Ve e, herkesin de bu aslında tepkisini çekti. Kim, kime o resimleri gösterseniz işte yeşil bir adayken bir beton yığını haline gelmiş olması herkesi gerçekten üzdü. E şimdi bu gözüm, gözümüzün önünde böyle bir şey varken aynısının Sivri Adada yapılıyor olması... İçimizi cız ediyor yani en azından beni. Dolayısıyla böyle bir e, konuda ne yapılabilir ne yaparız diye bir imza kampanyası başlatalım dedik. Otuz bin kişiye yakın kişi e, im, imza attı e, bu kampanyaya. E, ve orada e, her ne kadar işte işçiler için bir şeyler lojman yapılıyor falan dense de biz yakın zamanda gittik e, ciddi temeller atılıyor. Adanın şekli değiştiriliyor. Yassadada da, da adanın şekli değiştirildi. Ve e, o adanın bir ekosistemi var, o adanın e, etrafında denizde yaşayan bir takım canlılar var, e, arkeolojik eserler var. Yani bunlar hiçbir şekilde dikkate alınmadan bir inşaat furyasının içine girilmiş durumda. E, ve oraya e, bildiğimiz kadarıyla bir işte e, turizm merkezi gibi bir e, inşaat e, yapılacakmış. Ee, gerçekten bunun nasıl bir e, şeyle? Çünkü çok basit bir şey söyleyeyim. Bu projelere yine bizim duyduğumuz kadarıyla bunun teyidi yok. <gülüyor> 400 küsur milyon dolarlık evet. bir şey yapılacak. Şimdi benim işim muhasebe finans. E, bu, bu konularda Feasible denetim. Feasible mi yani böyle ha, bir şey? İki tane. Yan, yan fizibilitesine baktığınızda şimdi bunun kaç senede bunun geri getiri e, şeyi e, dönüşü olur? Başa baş noktasına ne zaman gelir? Böyle bir yatırım diye baktığınızda ben hiçbir zaman geleceğine inanmıyorum. T bu adanın tarihine Ama baktığınızda Ama önemli olan onun fizibilitesi değil. Önemli olan o inşaatı oraya yapmış olmak. O inşaatları oraya yaptığınız an artık o inşaat üzerinden konuşmaya başlıyorsunuz, yani orası bir gayrimenkul haline Hı. geliyor ve alınır satılır. Itibar, İtibarın maliyeti Çünkü, olmaz. Evet. Ama Kim bir de dedi şöyle bunu? bir şey var, yani bazı yapılar <gülüyor> daha ilk günden harabe olarak gözüküyor benim gözüme. E, yasa'da ya baktığım zaman da bunu görebiliyorum. Yani 10, evet. e, hani 10 yıl, 15 yıl, hadi 20 yıl sonra oranın parıltısı... E, yani çok reklamını yaptınız diyelim, ilk seneler çok sattınız o otelin şeylerin odalarını. Ee, o parıltı söndüğü gün orada e, yani çürümeye terk edildiği günü görebiliyoruz. Kongre merkezi deniyor mesela. Şimdi ha, o, kongre, mer yani <gülüyor> kongre mer hayır kongre Şimdi Türkiye'yi son 20 30 yıldır ciddi bir kongre merkezi haline geldi. Doğru. Fakat İnsanlar, kongreye gelenler, biz de katıldıklarımız, yabancıları ağırladığımız kongrelerden biliyoruz ki... ...işte tarihi eserleri de görmek isterler, Efendim, müzeleri görmek isterler vesaire. İstanbul'dan bir saat uzaklıkta bir yerde kongre yapıp da o insanlar için bunu cazip hale getirmek bence çok zor. Nasıl gelecekler insanlar oraya? Başka ki, bir şey görecekler. Yani bu şey Sivriada'daki bu proje açılan davalar sonucu... İstanbul 3. 3 üç numaralı bölge idare mahkemesi tarafından da 2016 yılında yanılmıyorsam iptal edilmiş. Evet. Yani bir taraftan da böyle bir durum var. Yasada için de aynı şey geçerli, Sivriada için de aynı şey geçerli. Yani evet. mahkemeler bu projeleri evet. iptal ediyorlar ve buna rağmen şimdi orada e, işte Sivriada için de otel, restoran filan bütün bunlar evet. o projede evet. e, projelendirilmiş ve sizin gördüğünüz herhalde... Bütün bu inşaatlar onlarla ilgili ee, ve bildiğim kadarıyla aslında Adalar Belediyesi yakın bir zamanda giderek bu inşaatları mühürlediler. Çünkü yasa dışı e, yani, mahkemenin çünkü karar var. Hı -hı. İptal etmiş projeyi. Evet birkaç gün durmuş ama sonra tekrar başlamış. Evet, siz peki bu kampanyaşını nerede bu kampanyanın neresindesiniz? E, vallahi şöyle, şu anda mümkün olduğunca çok imza toplayıp konuya insanların dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Çünkü e, bunu söylediğimiz kişiler Sivriada'da da inşaat yapılıyor. Sivriada mı? Sivriada'da inşaat mı yapılacak? Allah Allah falan diyorlar. Dolayısıyla insanların haberi bile yok. Çünkü zaten inşaat da yazın e, bitmesini beklenerek e, başlanmış bir inşaat. Yani insanlar adalardan çekilsinler oraya artık bir ziyaret e, olma ihtimali baya bir düşsün ondan sonra da inşaata başlayalım gibi bir şekilde. Evet. Yani kimsenin haberi yoktu. O yüzden e, şu anda en azından bir, bir e, herkesin haberi olsun ve burada bir yanlış yapılıyor. Bu yanlıştan geri dönmek lazım. Bir ihtimal var ise bundan geri dönmekle ilgili bu yapılsın diye bu kampanyayı biz başlattık. E, <gülüyor> Çünkü e, yani mesela yine çok az kişinin bildiği ve bizim yassı adı inşaatı esnasında öğrendiğimiz yassı etrafında yaşayan bir mercan kolonisi evet. var. Hı hı. Şimdi e, bu e, çok kritik bir şey çünkü mercanlar e, bunlar e, sudaki işte ne, nefes almalarını e, engelliyoruz e, biz e, şey yaptığımız zaman üstüne hafriyat ya da kum falan döküldüğü zaman. Şimdi e, Yassı Adada'dakiler öldü. Yapacak hiçbir şey kalmadı. Evet. Fakat Sivriada'da son mercan kolonisi var. Ve bu bizim bir mirasımız. Ve evet. bizim buna sahip çıkmamız gerekiyor. Evet. Akdeniz'de bunlar 50 metrenin altında yaşıyorlar. Ama Marmara'da bir şekilde 20 metre civarında yaşamayı beceriyor. Ama aynı şey bu şeyde de olacak işte. Yani Heybeli Adada'da da olacak. Martakoyun'da da olacak. Yani kestim sözünüzü az zaman evet. kaldı da. Yani evet. e, böyle parça parça aslında adalar... E, kıyıları işte Sivriada bütünüyle, Yassıada bütünüyle e, büyük adalarda parça parça evet. e, şey böyle proje ihaleleriyle evet. aslında oradaki o ekolojik sistem tamamen darbe yiyor ve yok ya, motorlar yanaşmaya evet. başlıyor inşaat taş düşüyorsunuz evet. inanılacak gibi değil yani Sivriada'ya hakikaten gidip o inşaat minicik o adaya onları yapmayı düşünmek ee, evet yani e, dolayısıyla Öyle. bu Acayip kampanya için. 30 bin imza çok e, iyi bir rakam bu imzalar evet. nereye götürülecek ne olacak? İşte ilgili bakanlıklara e, götürülecek bunlar e, umarım o ilgili bakanlıklar bu ele İlgilenir. alırlar. <gülüyor> evet, yani bunu ümit evet. ediyoruz. Bakanlar. Şimdi bu imzalar toplanıyor. Çok güzel bir rakam ifade edildiği için hemen aklıma gelen ve şu sırada yani son bu seçim süreci içinde ortaya çıkan bir ciddi sorun da seçmenlerin, ada seçmenlerinin sayısının hızla artıyor olmuş. Ee, %16 gibi bir artış var. Ee, ve bu artışın yani yerinde yapılan tespitlerle e, hala çalışılıyor üzerinde. Bir takım hatta metruk ya da bilinen kişilere ait evlere e, ada dışından insanların e, iskan e, bir, bir şey göstermesi kaydet ve orada oy kullanır hale getirilmesinden oluşuyor. Bir 500 kişi gibi bir. Rakam şimdi şimdi bari, değil şu sırada mi? 500 kişi ama hala şey. Ee, ne derler ona yani bir yandan gelen oluyor bir yandan işte çok kalabalıkmış mesela bir arkadaşımız gitti nüfus müdürlüğü çok kalabalıkmış böyle insanlar ve genellikle İstanbul'un bilinen bazı semtlerinden geliyorlar yani rakamlar da böyle şey edilebiliyor evet, evet. son dakikaya girmiş olduk şimdi evet. Selahattin işaret ediyor kendisine teşekkür sen iki Teşekkürler ikiye çıktı. <gülüyor> evet böyle yani durum bu. Siz şimdi son bir şey dediniz mi? Tabi evet. yani Burgazlı senelerdir hala yaşıyorsunuz değil mi? Yazkır. Evet. Yaskıç hey, değil. değil, biz e, senenin dört beş ayı orada kalmaya Hı -hı. E, gayret ediyoruz. Yedi ayda e, hmm. İstanbul'dayız. Dayanabildiğiniz evet. kadar. Ee, Çocukları yani... var, onun için. Evet. <gülüyor> ee, evet, yani şimdi bu seçmen listesiyle ilgili evet böyle bir gerçekten takip edilmesi gereken... Evet bir durum var işte ne bileyim metro evler dedin evet. bahçe, bahçe bahçe kapıları falan. evi olmayan evi olmayan niye böyle bahçe, bir şey var tabi niye böyle bir şeye gerek var ama böyle bir durumla karşı karşıyayız bunu takip etmemiz lazım gerekiyor. bir de ada, adalarla şöyle böyle ilişkisi de olsa insanların yani yazlıkçıların da e, biz yalnız yazıc yazlıkçı olduğumuz dönemde de bunu yapmıştık ...oylarını e, adada kullanacak şekilde ...adalara iskanlarını nakletmeleri lazım. Kesinlikle. kesinlikle. Ee, bunun faydası var. Ayrıca bir reklam da yapmış olayım. Ee, İstanbul'un herhangi bir semtinde kullanacakları oya göre... ...adalarda kullanılacakları oy daha değerlidir. Çünkü daha düşük bir ana e, şey, e, baz üzerinde yüzdesi, etki yüzdesi artar. Onun için e, bunu da adayla herhangi bir ilişkisi olan, adada adresi olan yani... Kişilerin bunu yapması çok yerinde olur. Böyle bir çağrıda da bulunmuş olalım. Evet. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii böyle bir şey kısa zamanda bu kadar çok <gülüyor> konuşmak şey e, çok zor İlçide açıkçası. Birbir ile ilişkili yani adaların bir rant alanı olarak görünmesi ama halen bugüne kadar bir arıtma tesisinin dahi yapılmamış evet. olması yani yani orada bir hata oldu o zaten çok aşikar. Evet. Evet. Ee, Zel Valla e, adanın bir e, kültürü var, adanın bir çevresi var e, ve bunların hepsine birlikte dikkat edilmesi lazım. Yani ben hep şunu görüyorum, buradan ne kadar turizm geliri elde edilirdi. Hı. Halbuki geliri tek başına düşünmeniz mümkün değil. Gelirin sosyal ve çevresel etkisiyle birlikte düşünülmesi lazım. Dolayısıyla adalarda bu konulara dikkat etmeden atılacak her adım sonuçta uzun vadede zarar yaratır. Evet. Ve Adaları bu sadece adalar için değil. Bu bütün Türkiye içindir. Biz her programı öyle bitiriyoruz. Selahattin Çolak'a teşekkür ettikten sonra ee, hoşçakalın diyoruz. Ama adalar hepimizin diyoruz. Evet. Kesinlikle. Facebook sayfamızdan bu konuşmaya ve diğer daha önceki programlara da erişebilirsiniz. Çok teşekkürler Biz katıldığınız teşekkür için. Ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ Adalar hepimizin. Adalar hepimizin. Adalar, <gülüyor>